Değerli kardeşlerim belki düşünebilirsiniz ki İbrahim'in milleti üzere hareket etmek Evet ahirette birçok şey kazandıracaktır ama acaba dünyada birçok şey kaybettirecek mi? Hayır Allah subhane ve teala İbrahim'in menheci üzere hareket edenlere Dünyada da ahirette de iyilikle muamele edecektir Tabi iyilikten anladığımız nedir? Eğer iyilikten ve hayırdan anladığımız dünya malı ve menfaatiyse hiçbir Müslüman böyle bir mal ve menfaat beklemesin. İyilikten anladığımız eş, çoluk, çocuklarsa böyle bir menfaat beklemeyin. Bakın Allah subhane ve teala İbrahim aleyhisselama bu teslimiyetinin sonucunda neler vermiştir. İbrahim aleyhisselam Kavminden ayrılmıştır. Kavminden ayrılan insan ne yapacaktır? Tek başına kalacaktır değil mi? İbrahim aleyhisselam kavmini terk etmiştir. O tek başına kalacaktır. Ama Allah subhanehu teala kavminden ayrılmasının neticesinde وَهَبْنَا لَهُ ve وَيَاقُوبُ Biz ona ishakı ve yakubu verdik demiştir. Siz Allah için birilerinden ayrıldığınız zaman Allah subhanehu ve teala size en iyisini verecektir. Siz Allah için hak sözü söyleme noktasında Hakkı haykırma noktasında hiç kimsenin nefsi arzularını tatmin etme düşüncesi taşımaksızın insanlardan teberri eder onlardan uzaklaşırsanız Allah size onlardan daha hayırlısını verecektir. İşte bir İbrahim aleyhisselam kavminden ayrılmış Allah subhanahu ve ona İshak'ı ve Yakub'u güzel bir zürriyet vermiştir. İbrahim aleyhisselam İbrahim aleyhisselam babasının bir İslam düşmanı Allah düşmanı olduğunu görüp ondan ayrıldıktan sonra millete ebikum İbrahim Allah subhanehu ve teala İbrahim aleyhisselamı ümmetin babası kılmıştır. İbrahim aleyhisselam babasının Allah düşmanı olduğunu fark edip babasını terk edince Allah subhanehu ve teala millete ebikum İbrahim siz babanız İbrahim'in dine tabi olun buyurarak İbrahim aleyhisselamı bu ümmete baba kılmıştır. Allah subhanehu ve teala İsmail'i kurban et diye vahyettiğinde İbrahim aleyhisselam teslimiyet göstermiş. Bunun karşısında Allah subhanehu ve teala hemen ona bir kurbanlık fidye olarak vermiştir. Bu da üç. Bir, İbrahim aleyhisselam ümmet insanlardan ayrılmış. Allah subhanehu ve teala ona İshak'ı ve Yakub'u vermiştir. İbrahim aleyhisselam babasını terk etmiş. Allah subhanehu ve teala ona ümmetin babası olma şerefi vermiştir. İbrahim aleyhisselam oğlunu kurban etmek için yatırmış. Allah subhanehu ve teala ona bir kurban vermiştir. İbrahim aleyhisselam <gülüyor> Rabbi ona İz lehu rabbuhu eslim Dikkat edin. İz lehu rabbuhu eslim Rabbi ona teslim ol dediğinde O da eslemtü lirabbil alemin Rabbine karşı selametle gitmiştir. Rabbine karşı teslim olmuştur. Rabbine karşı teslimiyet göstermiştir. Kulna ya bardan ve ala İbrahim Allah Subhanahu ve Teala da ateşi ona teslim etmiştir. İbrahim Rabbine teslim olmuş, ateş de İbrahim'e karşı selametle olmuş, teslim olmuştur kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam sadece ama sadece Rabbine güvenmiş. Sadece ama sadece Rabbine tevekkül etmiş. Rabbi onu kendisinden başka hiç kimseye muhtaç etmemiştir. Bayram hutbesinde anlatmıştım. Cebrail Aleyhisselam Dağların meleği, gökyüzünün meleği, yağmurların meleği, yerlerin melekleri hepsi İbrahim Aleyhisselam'a ateşe düşmemesi için, ateşin ona zarar vermemesi için hazırda beklerken Cebrail Aleyhisselam gelip İbrahim Aleyhisselam'a "Ey İbrahim bir şeye ihtiyacın var mı?" dediğinde İbrahim Aleyhisselam "Hasbunallah" demiş. Bunun karşında Allah Subhanahu Teala sadece Tek kendisi, sadece kendisi İbrahim Aleyhisselam'a yetişmiştir, kifayet etmiştir. İşte kardeşler İbrahim Aleyhisselam'ın dinine uymaktan korkmayın. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine uyup Allah'a teslim olduğunuz zaman Allah Subhanahu ve Teala bu tağutların zindanlarını sizin için selim kılacaktır. Siz Allah Subhanahu ve Teala'ya İbrahim gibi teslim olursanız bu tağutların baskısı, bu tağutların zulmü, bu tağutların ateşi size karşı selametli olacaktır. Allah subhanahu ve teala ateşi dahi İbrahim'e selim kıldıysa ateşin dışında Müslümanların başına gelebilecek her türlü sıkıntıyı Müslümanlara selim kılacaktır. Siz İbrahim aleyhisselam gibi, bizler İbrahim aleyhisselam gibi sadece ama sadece Rabbimiz bize yeter dersek Rabbimiz bize yetecektir. Bu davayı ortaya koyarken bu hak davaya haykırırken sadece Rabbimize tevekkül edersek Rabbimiz güç ve kuvvetiyle bize vekalet edecektir. Bize kifayet edecektir. Allah Subhanahu ve teala bizi böyle bir imanla, böyle bir İslamla, böyle bir kalple şerefli kılsın kardeşlerim. Ve ahiru da'vane elhamdülillahi rabbil alemin. Namaz için saftalım inşallah.